Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Efendim bugün 23. sözün birinci mefasının 3. noktasını inşallah paylaşacağız 3. nokta İman hem nurdur hem kuvvettir Evet Hakiki imanı elde eden adam Kainata meydan okuyabilir Ve imanın Kuvvetine göre hadisatın tazyıkından kurtulabilir. Tevekkel tuvali Allah der, sefine-i hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Evet, iman hem nurdur hem kuvvettir. Birinci ve ikinci noktalarda Üstad, imanın bir nur olduğunu, insanın mahiyetini nasıl aydınlattığını, kainatın, kainattaki hadiselerin mahiyetini nasıl aydınlattığını bize anlatmıştı. İman, Hadiselerin, insanın ve kainatın yüzünü, gerçek yüzünü, anlamını bize ifade eden önemli bir ışık kaynağı. Böyle olduğu gibi bu derste de konu kuvvet. İman hem nurdur hem kuvvettir. Sana çok ciddi bir nokta istinat ve kuvvet oluyor iman. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Nitekim bunun numunesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çıktığı zaman tek başına başta amcası olmak üzere kavim ve kabilesi ona düşmanken dünyanın süper güçleri o dönem için Bizans ve Fars devletleri ve onların resmi dinlerine meydan okuyan bir insan tek başına çıkıyor ve İslamiyet davet ediyor ve çok kısa sürede de İslamiyet'i dünyanın başına bir taç gibi geçiriyor. Evet. Demek ki hakiki imanın en hakiki mevsul olan Peygamber Efendimiz ﷺ bu hakikatin en baştaki ispat. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikantından kurtulabilir. Evet. Tabii imanın da mertebeleri var. Herkes aynı derecede bir iman mertebesine genişliğine, derinliğine sahip değil. Dolayısıyla imanının kuvvetine göre hadiselerin tazikinden yani stresinden, baskısından kurtulabilir. Tevekkel Teala Allah hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlarvari dalgalar içinde seyran eder. Evet, hayat diyen sefine de tam bir güven içinde hadiselerin ...olayların dağ gibi dalgalar arasında seyran eder. İnsan sağlam bir gemiye binmişse eğer, fırtınalar onu ürkütmez, korkutmaz. Belki keyiflendirir bir anlamda. Evet. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder. yani ağır gelen, omuzun ağır gelen yükleri, görevleri, sorumlulukları... kendisini aşan sorumlulukları bir anlamda... ...Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer... Berzah'ta istirahat eder. Sonra saadetebediye girmek için cennete uçabilir. Evet. Sağlam bir iman dünyada böyle hadiselerin tazikatından kurtardığı gibi ölümle de insanı güzel bir münasebete getiriyor. İnsan ölüme gülümSüyor. Berzah onun için istirahat yeri hükmüne geçiyor yani kabir alemi bu gözle bakıyor. Tabi bu yine imanı böyle gösteriyor ve o imanının karşılığını böyle muamele görüyor. Sonra saadet ebediye girmek için cennete uçabilir. Evet, cennetin bekleme salonu hükmünde olan o berzahtan da cennete ebedi saadete girmek üzere uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfel-i safil net çeker. Demek iman tevhidi, tevhi teslimi, teslim tevekkülü tevekkül saadeti daireyine iktiza eder. Demek iman tevhidi. Yani iman Allah'a iman tevhid mertebesinde olduğunda yani kainatta ne var ne yoksa her şeyin her türlü teferruatının sevk ve idaresi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kudret elinde diye itikad etmek. Tevhid budur. O zaman iman gerçek manada iman oluyor. Madem her şeyin dizgini onun elinde o zaman madem onun hikmeti ve rahmeti de var. dost hikmete ve rahmete muvaffak olmayan hiçbir şey başımıza gelmez deyip insan güvenle, emniyetle hadiselere karşı tavır alabiliyor. İman tevhidi, tevhid teslimi. İşte böyle bir Allah'a olan itikat, böyle bir rahmete olan itimat, insanda teslim duygusu hasıl ediyoruz. İnsan teslim oluyoruz. Teslim tevekkülü, işte böyle bir teslimiyetin sonucu da tevekkül etmek. Yani üstesinden gelemeyeceği işleri Allah'a havale etmek. Onu vekil tayin etmek bir anlamda. İle sonuçlanıyoruz. Tevekkül saadet-i iktiza eder. İşte böyle konsantre bir iman. Yani iman süzülüyor, tevhid oluyor. Tevhid süzülüyor, teslimin netice veriyor. O da süzülüyor, tevekkül olarak karşımıza çıkıyor tevekkülün de sonucu hem dünyada hem ahirette saadettir. Yani böylesine hikmetli, böylesine rahmetli bir e, Rabbin terbiyesinde olan bir insan hadiselerden korkmaz, ürkmez huzur ve saadet bulur. Böyle sağlam bir imanın da ahiretteki karşılığı ebedi saadettir zaten. Evet. İşte bununla alakalı birçok yerde farklı farklı mütahalelerde bulunuyor. Yani imanın nasıl nasıl böyle bir emniyet tesis ettiğine dair mesela üçüncü sözdeki bir cümle var onu aynen okuyayım evet her hakika senat gibi cesaretin dahi menbaı imandır her hakika senat gibi her gerçekten güzel şey gibi cesaretin dahi menbaı imandır ubudiyettir bütün güzellikler imandan kaynaklanıyor Allah kul olmaktan hasıl oluyor cesaretle bir güzellik bu da imandan kaynaklanıyor her seyyahat gibi cemaletin dahi menbağı dalar ettir. Her kötü, çirkin şey gibi korkaklığın, ödlekliğin dahi kaynağı dalar ettir. Hak e, dinden sapmaktır. Bütün korkaklıkların, ödlekliklerin kaynağı da bu. Diğer bütün çirkin hasletler gibi. Evet, tam münevverül kalp bir abidi küre-yarz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Kalbi imanla tam aydınlanmış bir kulu küre-yarz bomba olup patlasa İhtimal ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i samadaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık felisof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız ağzımıza çarpmasın mı der? Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan koca harika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet. Niye böyle oluyor? Mümin niye böylesine bir cesaret inkarcı? Niçin böylesine bir tedirginlik ve korku içerisinde? Bunun sebebini izah eden üstadın bir başka müthalası var. Onu da çok uzatmadan buraya ilave etmek istiyorum. Beyzaman Hazretleri hürriyetin başında, yani ikinci meşrutiyetin başında, Sultan Reşat'ın Rumeli'ye seyahatı münasebetiyle vilayeti şarkiye namına refakat ediyoruz. Şimendifer'le trenle gidiyorlar. İki mektepli mütefenin arkadaşla bir müsabehe, mu mübahase oldu. Bir konu, mevzu, bahs oldu. Benden sual ettiler. Hamiyet-i diniye mi yoksa hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli, daha lazım. Yani insana cesaret veren dini bir hamiyet midir? Yoksa ırkî, milli bir hamiyet midir? Hangisi daha kuvvetli? Yani İman mı insana cesaret veriyor? Yoksa böyle milliyetçilik hissi mi insana cesaret veriyor? Baskılara karşı baş kaldırmasına sebep oluyor. O günkü ortamda sorulan soruya göre bakılırsa hangisi insana daha ciddi kuvvet verir? Üstad i̇şte tabi burada bizim için dinle milletin beraber olduğunu, ayrı ayrı olmadığını vesaire anlatıyor. Ama en sonda eğer ayrı ayrı düşünülürse hamiyet diniyenin, Hamiyet-i çok daha fazla cesaret verdiğini ifade ediyoruz. Bunun üzerine iki münevver mektep muallimleri bana dediler. Delilin nedir? Büyük bir iddiada bulunuyorsun. Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük büccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? Birden Şimendifer'imiz tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık. 6 yaşına girmemiş bir çocuğu Şimendifer'in tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. İşte bu çocuk lisan-ı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedeleme o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte lisan-ı hali bu gelecek hakikati der. Bakınız bu dabbet Ars. Dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla. dabbet Ars malum arzdan çıkacak bir hayvan. Ve dehşetli bir hayvan olarak tasvir ediliyor ve kıyametin alemetlerinden e, geçiyor. Genellikle böyle dağdan çıkacak çok dehşetli, korkunç bir hayvan olarak e, tahayyül edilmiş. Üstad da o tahayyülden hareketli e, böyle bir manzara çiziyor. Bakınız bu dabbet Ars, bu dehşetli canavar bir anlamda yani şimendifer. Dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada geçeceği yola bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O Dabbet-ül tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyoruz. Bana rastgelenin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu Dabbet-ül Arz'ın hücumunu istiğfaf ediyor. Adeta onunla... Dalga geçiyor ve kahramancıklığıyla diyor. Ey Şimendifer, sen gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın. Sebat ve metanetinin lisanı hali güya der. Ey Şimendifer, sen bir nizamın eserisin. Senin gemin, dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin değil. Beni istibdalın altına alamazsın. Beni baskına, baskı altına alıp korkutamazsın. ya. Haydi yoluna git, kumandanının izniyle yolundan geç. İşte bu şimendeferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim, bu masum çocuğun yerinde Rüstemi i İrani ve Herkül-i Yunani, o acip kahramanlıklarıyla beraber tay zaman ederek o çocuğun yerinde bulunduğunu farz ediniz. Şimdi bu çocuk, bu asrın çocuğu, her şeyi bilen bir çocuk. Dolayısıyla teminden korkmayan bir çocuk. Onun yerine bu asrın çocuğu olmayan diyelim, bu asrın insanı olmayan, İranların o meşhur üstemi, Yunanların da o meşhur Herkülü, çok abartılmış kahramanlıklarıyla beraber zaman aşarak şimdiye gelseler, o çocuğun yerinde olsalardı. Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden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 Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikat etmedikleri için muti bir merkep zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş parçalayıcı vagon cesametinde yirmi arslanı arkasına takmış bir nevi arslan tahayyül, tevehüm ederler. Ey kardeşlerim ve elli sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım. İşte altı yaşına girmeyen bu çocuğa, o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet...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 cahilane itikatsızlıklarıdır. Evet. Burada bunun muhteşem bir örneğini çok güzel bir temsil içerisinde bizlere takdim ediyor. Yani insan hadiselerin dizgininin birisinin elinde kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz, hikmeti sonsuz birinin elinde olduğunu itikat ettiğinde tam bir emniyet ve güveni kazandığına müthiş bir örnek vermiş oluyor. Hadiselerin hiçbiri başıboş değil, hiçbiri tesadüf değil. Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadan bizi gelip bulamaz. Evet. Dolayısıyla fayda da zarar da Cenab-ı Hak'tandır aslında. Dolayısıyla insan korkacaksa Allah'tan korkmalı. Dayanacaksa Allah'a dayanmalı. İşte böyle kuvvetli bir imanla insan baktığında ne kuyruklu yıldızdan korkar ne de kuyruklu bir mikroptan korkar hayatını tehdit eden. Değilse her şey tesadüflere bağlıysa madem her an her şey olabilir. Her an, her, herhangi bir hastalık vücudunda zuhur edip onun hayatını tehdit edebilir. Her an bir toplumsal olay onun bütün rahatını, ıstırahatını bozabilir. Böyle bir tedirginlik içerisinde yaşayan bir insanın da huzur ve saadet bulması mümkün değildir. Onun için iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. İfade etti Üstad Hazretleri bu manayı böyle veciz bir şekilde. Bu paragrafı bitirirken de şöylece ayrıca özetledi. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i iktiza eder. O zaman insan için en önemli şey konsantre bir imanın ve teslimiyetin Neticesi olan tevekkül elde etmek. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı deste kudretin perdesi bilip riayet ederek, esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek, müsebebatı yalnız cenab istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Evet, çok zaman karıştırılan şeylerin bir tanesi, tevekkül tembellikle karıştırılıyor bir anlamda. Tevakkül sorumluluk, sorumluluk taşımamakla özdeşleştiriliyor bir anlamda. Bunlar yanlış. Cenab-ı Hak kainatta bir nizam, bir tertip koymuş. Bu tertibi biz esbab olarak görüyoruz. Sebepler. Yani elma yiyecekseniz ağaç ekeceksiniz efendim. Kuzu istiyorsanız koyun besleyeceksiniz bir anlamda. Çocuk istiyorsanız evleneceksiniz. Dolayısıyla kainatta esbab vazirilmiş. Sebepler vazedilmiş, edilmiş. Bunu vazeden doğrudan dolayı Cenab-ı Hak'tır. Fakat sebeplerin arkasında asıl tesir sahibi, etki sahibi Cenab-ı Hak'ın bizzat kendi kudretidir. Sen bunu bilmeli. Esbaba riayet edecek. Fakat şükür ve minnettarlığını sebeplere değil, sebeplerin arkasındaki kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz, hikmeti sonsuz Cenab-ı Hakk'a arz edecek. Evet. Yoksa esbaba ehemmiyet vermemek Cenab-ı bakın koymuş olduğu nizama ehemmiyet vermemek anlamını geliyor ki bu da kulluk adabı ile edeb ile bağdaşmıyor. Dolayısıyla es sebeplere teşebbüs yani işte biz tarlayı sürüp e, tohumunu ekmek, sonra gerekli bakımını yapmak bir çeşit dua. Yoksa o çekirdekten, o habbeden, o tohumdan bir başak, bir sümbül, bir ağaç çıkmasını biz elbette yapamıyoruz. Bunların arkasında asıl kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın icraatı bunlar. Ve onlar için mesela bahar denen bir mevsimin gelmesi bizim icraatımız değil. Dolayısıyla aslında arkasında ayağım beyan Cenab-ı Hakk'ın kudreti, iradesi, ilmi görünüyor. Dolayısıyla biz şükür ve minnettarlığımızı, hayret ve hayranlığımızı, mahcubiyetimizi Cenab-ı Hakk'a arz etmek durumundayız. Evet esbaba teşebbüs sadece ve sadece bir dua hükmünde. Yani elimizi kaldırıp Allah'tan istemek gibi aynı şekilde tarlayı sürmek de bir çeşit. Dua, fiili bir dua alıyoruz. Evet. Dolayısıyla biz sebepleri, sebepleri riayet ediyoruz fakat sonuçları yine Allah'tan bekliyoruz. Müssebbebatı yalnız cenab istemek ve neticeleri ondan bilmek bana ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına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 Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. Daha zedeyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi seni bu halde görse, kaptan dahi eğer seni bu halde görse, ya divanedir diye seni tar edecek, ya haindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor hapsedilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Evet. Burada muhteşem bir benzetme var yine. İnsanın belinde ve başında taşıdığı, sorumluluğunu taşıdığı şeyler var. Şimdi gemiye binen bir insan belindeki ve başında taşıdığı yükleri gemiye bırakmamakla ne yapacak yani? Gemiye güvenmemezlik edebilir mi? Ederse zaten beraberce denize düşerler. Dolayısıyla orada bu ağırlığı gemiye bırakmak ve gemiye güvenmek, gemi sahibine güvenmek durumundadır insan. Böyle bir güvensizlik ahmaklık olur. Madem gemiye binmişsin, gemide gidiyorsun, gemiye güvenmekten başka çaren yok. Güvenmediğin zaman yapabileceğin bir şey de yok. Evet. Çünkü gemiyle beraber, gemiye bir problem olursa, sadece yükün gitmezsen de beraber gideceksin. Dolayısıyla geminin üstünde ya da senin üstünde olmasının bir önemi yok. Hayatta da benzer şekilde davranan insanlar görüyoruz. Yani mesela insanın vücudunda binlerce denge var. İnsanın hiçbirini kendisi idare etmiyor. Her bir organın yüzlerce fonksiyonu var. Çok incecik hesaplara dayalı insanların hiçbirini idare etmiyor. Kalbinin çok önemli bir ritmi var. İnsan bunu hiçbir şekilde idare etmiyor. Vücudunda trilyonlarca hücre var. Bunların hiçbirinin ihtiyacını insan düşünüp hesaplayıp yerine getirmiyor. Ama bazen öyle büyütüyor ki insan, küçücük hareketlerle sanki vücudu kendisi yönetiyormuş gibi, kendisi koruyormuş gibi tavr içerisine giriyor. Halbuki bu kadar çok mu muazzam bir dengeyi insan ne düşünebilmesi, ne akledebilmesi, ne yönetebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla insanı düşen, bu vücudu bize veren ve aslında bu vücudu bizzat kendisi idare eden Cenab-ı Hakk'a karşı insanın tevekkül içerisinde bulunmasıdır. Evet, yine mesela bir anne bir evladı için, bir baba da aynı şekilde üzerine titriyor. Aslında ne kadarını biz yönetiyoruz ki çocuğum? Yani sadece yemek öğünlerini düzenleyerek onun sağlıklı bir hayat sürmesini sağlayabilmemiz mümkün mü? Ama sanki her şey kendi elindeymiş gibi titreyen, her dakika kontrol eden, her hareketini güya kendisi olmazsa o yaşayamazmış gibi tavır tavr içerisinde sürdüren bir insan, evladını büyütme periyodunda çok ciddi tedirginlikler yaşayacaktır. İnsan kendisine, kendisine düşeni yaptıktan sonra gerisine her şeyin sahibine, her şeyin sevk vidarcısı ve Rabbi olan Allah'a tevekkül edip teslim olmak durumundadır. Yoksa işte gemiye binip yükünü başında ve belinde muhafaza etmeye çalışan ahmak bir adam durumuna düşürüyor insan. Şu ifade de çok enteresan. Kaptan da eğer seni bu halde görse ya divan edilir diye seni tar edecek. Yani normal bir insan böyle bir şey yapamaz. Ya haindir gemimizi itham ediyor, bizimle istihza ediyor hapsedilsin diye emredecektir. Ya da bir çeşit protesto gibi <gülüyor> sembolik bir durum sergileyip sanki gemiyi çürüklükle itham ediyoruz. Yani yönetimin e, yetersizliği, ikidarsızlığıyla e, itham ediyoruz. Suçluyor gibi bir hava esecek. E, bu da tevekkülsüzlüğünün ötesinde bir çeşit e, suçlama tarzına döneceği için hapse hak edecektir. Hem herkese maskara olursun. Böyle bir durumdaki insan son derece komik bir duruma düşüyor. Çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riayi ve zilleti gösteren tasanlığın ile kendini halka müthike yaptan herkes sana gülüyor. Evet, zaafı gösteren tekebbür ehli dikkat nazarında. bir niye büyüklenme, diklenme ihtiyacı duyar? Küçük gördüğü için kendisini, ezik gördüğü için değil mi? Aşağılık kompleksi deniyor buna. Beydiriz Hazretleri buna da güzel bir örnek veriyor. Herkesin içtimai hayatta görmek ve görünmek için bir penceresinin olduğundan bahsediyor. Yani dışarıda insanlar var. Sizde pencereniz var. Herkesin bir penceresi var. Dışarıdakileri hem dışarıdakileri görmek hem de görünmek istiyorsunuz o pencerede. Eğer boyunuz pencereden küçükse mecburen parmaklarınızın üzerinde dikilip dışarıyı öyle görebilir ve dışarıdan öyle görünebilirsiniz. Ama boyunuz çok yüksekse, pencereden de yüksekse o zaman eğilip dışarıyı görmek ve dışarıdan görülmek durumunda kalırsınız. İşte böyle bakıldığında sosyal hayatta özellikle herkesin böyle bir görüntüsü var. İşte insan eğer bulunduğu konumu, kalıbı doldurmuyorsa eğer o zaman burayı dolduruyormuş gibi yapmak, yapmacık bir e, tavır içerisinde bulunmak durumundadır. İnsan küçüktür, büyük görünüyor. İşte Hazretleri onun için oradaki şeyi, büyüklüğün mikyasını küçüklük, küçüklüğün mikyasını büyüklük olarak gösteriyor. Yani bir insan eğer böyle kibirlenme, büyüklenme gibi bir yapmacık tavr içerisine giriyorsa, o adam aslında küçük bir adamdır. Bazıları da olduğu gibi son derece mütevazi, alçak gönüllü, hiçbir yapmacık tavr içerisinde yok. Son derece tabii fıtri bir tarz içerisinde. Bu da o insan aslında büyük bir ruh taşıdığını gösteriyor. Dolayısıyla ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile. Dikkatli bir insan bunu görüyor. Tekebbür aslında zaafı gösterir. Acizi gösteren gururun ile. Aslında hiçbir şey yapabilecek durumda değil ama kendisini e, bir kompleks içerisinde büyük göstermeye çalışıyor. Riyayı ve zilleti gösteren tasannuğun ile. Sen niye başkalarına e, iyi görünmek ister? Yapma açıklıktan dolayıdır. Bu da samimiyetsizlik, dürüst olmamakla izah edilebilir. İşte bütün bunlarla kendini halka müthike yaptım. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu, üstüne üstünde oturdu. O oh Allah senden razı olsun, zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden, ve her hadisenin karşısında titremekten ve kot vuruşluktan ve maskaralıktan ve şekavet-i ve tazikati dünyevi yapsından kurtulasın. Ey tevekkülsüz insan sen de bu adam gibi aklını başına al tevekkül et. Ta bütün kainatın direnciliğinden. Yani i̇nsan Allah'ın kapısına geldikten sonra daha başkalarına elavuç açmaz. Biliyor ki bütün e, faydalar, yararlı şeyler Allah'tandır. Dolayısıyla başkasına el avuç açmaz. Ve her hadisenin karşısında titremekten herkesin önünde tir, tir titremez. Niye? Çünkü her şeyin dizgini onun elinde. cenab Hak müsaade etmesi Hiç kimse, hiçbir şekilde bize zarar veremez. Ve kot furuşluktan. Böyle olunca insan kendisini başkalarına beğendirmek için kırk kılığa giriyor. Böyle soğuk bir durumdan da kurtarıyor insanı tevekkül. Ve maskaralıkta komik duruma düşüyor insan. Kompleksler yine ve şekavet ukhreviyeden. Tab, bunların bir de ahirete ait neticesi var. Ebedi bir zarar, ebedi bir pişmanlık söz konusu oluyor. Saadetin tam tersi ebedi bir hüsran söz konusu oluyor. Ve tazikat dünyevi yapsından kurtulasın. Diğer taraftan dünya dünyada işte bu tarz ciddi baskıları insan üzerinde hisseder, istediği gibi hayatının gaye aksası olan noktaları yürüyemez insan. Sadece çevresini hesaplayarak, kendini yontarak kısa bir hayatta, zelil bir hayat sürer, geçer. Dolayısıyla dünya baştan sonra bir hapishane, baskı yeri, işkence yeri hükmüne geçiyor. Evet, demek ki saadet, dünya ve ahiret saadeti doğrudan doğru imanla İmanın derecesine göre elde ettiğimiz teslimiyet ve tevekkülle hasıl oluyor. Cenabı Hak imanımıza kuvvet, teslimimize ve tevekkülümüze kuvvet versin inşallah. Subhaneke Allahümme leke'l hamd inneke ente'l alimü'l hakim ve ahirü davana inel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.